9. deva Ey halikını tanıyan hasta hastalıklardaki elem ve tebahuş ve korkmak ise hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindendir. Ölüm nazarı gaflet ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Evvela bil ve kat i iman et ki ecel mukadderdir, tegayyür etmez. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler, o ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Saniyen ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet kat'i, şeksiz, şüphesiz bir surette Kur'an Hakimin verdiği nur ile ispat etmişiz ki ehli iman için ölüm vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem dünya meydanındaki imtihanda Talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur, hem öteki aleme gitmiş yüzde 99 ahbab ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir, hem hakiki vatanına ve ebedi makamı saadetine girmeye bir vasıtadır. hem zindanı dünyadan, bostanı cinana bir davettir, hem halikârhiyminin fazlından kendi hizmetine mukabil ahzı ücret etmeye bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir. Hem ehlullahın bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazifeyi hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir. Evet ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehli dalalet için zulumat ebediye kuyusudur. 10. deva Ey lüzumsuz merak eden hasta sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun o merakın senin hastalığını ağırlaştırır hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış yani hastalığın faydelerini sevabını ve çabuk geçeceğini düşün merakı kaldır hastalığın kökünü kes evet merak hastalığı ikileştirir maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir Maddi hastalık ona dayanır, devam eder. Eğer teslimiyetle, rıza ile hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse, o maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir, hafifleşir, kısmen gider. Hususan evhamla bir dirhem maddi hastalık, bazen merak vasıtasıyla on dirhem kadar büyür. Merak kesilmesiyle o hastalığın onda dokuzu gider. Merak hastalığı ziyade ettiği gibi Hikmeti ilahiyeyi ittiham ve rahmeti ilahiyeyi tenkit ve halikı rahiminden şekva hükmünde olduğu için aksi maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir. Evet nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir? Öyle de şekva hastalığı musibeti tezid eder. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun ilacı hastalığın hikmetini bilmektir. Madem hikmetini faidesini bildin, o merhemi meraka sür kurtul. Ah yerine oh de, va esefa yerine elhamdülillahi ala kulli hal söyle. 11. deva. Ey sabırsız hasta kardeş, hastalık hazır bir elemi sana vermekle beraber evvelki hastalığından bugüne kadar o hastalığın zevalindeki bir lezzet-i maneviye ve sevabındaki bir lezzet-i ruhiye veriyor. Bugünden, belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok. Elbette yoktan elem yok. Elem olmazsa esür olamaz. Sen yanlış bir surette tevehüm ettiğin için sabırsızlık geliyor. Çünkü, bugünden evvel bütün hastalık zamanının maddisi gitmekle, elemi de beraber gitmiş. Kendindeki sevabı ve zevalindeki lezzet kalmış. Sana kâr ve sürür vermek lazım gelirken, onları düşünüp müteellim olmak, ve sabırsızlık etmek divaneliktir. Gelecek günler daha gelmemişler. Onları şimdiden düşünüp yok bir günde, yok olan bir hastalıktan, yok olan bir elemden tebehüm ile düşünüp müteellim olmak, sabırsızlık göstermekle üç mertebe yok yoğa vücut rengi vermek divanelik değil de nedir? Madem bu saatten evvelki hastalık zamanları ise sürür veriyor ve madem yine bu saatten sonraki zaman madum, hastalık madum, elem madumdur. Sen, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma, bu saatteki eleme karşı tahşid et, ya sabur de dayan. 12. Deva Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta, bil ki, hadisce sabittir ki, Müttaki bir mü'min, hastalık sebebiyle yapamadığı daimi virdinin sevabını, hastalık zamanında yine kazanır. Farzı, mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta, sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle, o ağır hastalık zamanında sair sünnetlerin yerini, hem halis bir surette hastalık tutar. Hem hastalık, insandaki aczini, zaafını ihsas eder o aziz nisanıyla ve za'fın diliyle halen ve kalen bir dua ettirir. Cenabı Hak insana hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir za'f vermiş taki ki daimi bir surette dergah-ı ilahiyeye iltica edip niyaz etsin, dua etsin. Kul ma ya'beu bikum rabbi laula duaukum. yani eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ayetin sırrı ile insanın hikmeti hilkatı ve sebebi kıymeti olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan, bu noktayı nazardan şekva değil Allah'a şükür etmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu, afiyeti kespetmekle kapamamak gerektir. 13. Deva. Ey hastalıktan şekva eden bir çare adam, hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir. Gayet kıymetdar bir hediye ilahiyedir. Her hasta kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Madem ecel vakti muayyen değil, Cenab-ı Hak insanı yeks mutlak ve gafleti mutlaktan kurtarmak için havfu reca ortasında ve hem dünya ve hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş. Madem her vakit ecel gelebilir, eğer insanı gaflet içinde yakalasa ebedi hayatına çok zarar verebilir. Hastalık gafleti dağıtır, ahireti düşündürür, ölümü tahattür ettirir, öylece hazırlanır. Bazı öyle bir kazancı olur ki 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazanıyor. Ez cümle arkadaşlarımızdan Allah rahmet etsin iki genç vardı. Biri İlamalı Sabri, diğeri İslamköylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat Talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilmedim vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık irşadiyle sair gafil ve ferayizi terk eden gençlere bedel en mühim bir takva ve en kıymetdar bir hizmette ve ahirete nafi bir vaziyette bulundular. İnşallah iki senelik hastalık zahmeti, milyonlar sene hayat-ı ebediyenin saadetine medar oldu. Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı şimdi anlıyorum. Dünya itibariyle beddua olmuş, inşallah o duam sıhhat-ı uhreviye için kabul olunmuştur. İşte bu iki zat benim itikadımca, on senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kar buldular. Eğer ikisi bir kısım gençler gibi, sıhhat ve gençliğine güvenip, gaflet ve sefaate atılsaydılar, ölüm de onları tarassud edip, tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı, o nurlar definesi yerine, kabirlerini, akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şekva değil, tevekkül, sabır ile, belki şükredip, rahmet ilahiyeye itimat etmektir. On dördüncü deva Ey gözüne perde gelen hasta, eğer ehli imanın gözüne gelen perdenin altında nasıl bir nur ve manevi bir göz olduğunu bilsen, yüz bin şükür Rabbı Rahimime dersin. Bu merhemi izah için bir hadise söyleyeceğim. Şöyle ki, bana sekiz sene kemalı sadakatle hiç gücendirmeden hizmet eden barları Süleymanın halasının bir vakit gözü kapandı. O salih kadın. Bana karşı haddimden yüz derece fazla hüsnü zan ederek, gözümün açılması için dua et diyerek, cami kapısında beni yakaladı. Ben de o mübarek ve meczube kadının salahatını duama şefaçı yapıp, Ya Rabbi, onun salahati hürmetine, onun gözünü aç diye yalvardım. İkinci gün, burdurlu bir göz hekimi geldi, gözünü açtı. Kırk gün sonra yine gözü kapandı.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 Kur'an-ı Hakîm'dir. 15. Deva Ey ahu eni neden hasta! Hastalığın suretine bakıp ah eyleme! Manasına bak oh de! Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı, hâlık Rahim en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi. Halbuki hadisi sahih de vardır ki eşeddün Bela belaen el-enbiyâ thümme el-evliyâ el-emthel fel-emthel Ev kemakal, yani en ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridirler. Başta Hazreti Eyüp Aleyhisselam, enbiyalar, sonra evliyalar ve sonra ehli salahat çektikleri hastalıklara birer ibadeti Halisa birer hediye-i rahmaniye nazarıyla bakmışlar, sabır içinde şükretmişler, halıkı rahimin rahmetinden gelen bir ameliyat cerrahiye nevinden görmüşler.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 Çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar haşiye bu hastalığın manevi şehadeti kazandırması lohusa zamanı olan 40 güne kadardır. Ve karın sancısı ile gark ve hark ve taun ile vefat eden şehidi manevi olduğu gibi çok mübarek hastalıklar var ki velayet derecesini ölümle kazandırır. Hem hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden vefat ile dünyadan Ehli dünya için gayet eliim ve acı olan müfarakatı tahfif eder, bazen de sevdirir. On altıncı deva. Ey sıkıntıdan şekva eden hasta, hastalık hayatı içtimaiyiyi insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevkeden istinadan kurtarıyor. Çünkü innell insaneleyatqa. Er-raahu e istigna sırriyle sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefsi emmare şayan-ı hürmet çok uhuvvetlere karşı hürmeti hissetmez ve şayan-ı merhamet ve şefkat olan musibetzedelere ve hastalıklılara merhameti duymaz. Ne vakit hasta olsa o hastalıkta aczini ve fakrini anlar, layık-ı hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder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 sevap kazanır. On yedinci deva Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta, şükret! Hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Hastalık, mütemadiyen hastaya ve lillah için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber, duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Evet, hastalara bakmak ehli iman için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek, sünnet-i seniyedir. Keffaret-i zünub olur. Hadiste vardır ki, hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür. Bahusus hasta, akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir. Mühim bir sevaptır. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlat ki, peder ve validesinin hastalık zamanında, onların seri ütteessür olan kalplerini memnun edip, hayır dualarını alır. Evet, hayatı ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil, hastalıkları zamanında kemale hürmet ve Şefkati i ferzendane ile mukabele eden, o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulbiyetini gösteren o vefadar levhaya karşı,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 Hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani dua kendi kendini kaldırmadığından, anladım ki, duanın neticesi uhrevîdir. Evet, bir kısım hastalık duanın sebebi vücudu iken, dua hastalığın ademine sebep olsa, duanın vücudu kendi ademine sebep olur, bu da olamaz. Kendisi de bir nevi ibadettir ve hastalık ile aczini anlayıp, dergahı ı ilahiye iltica eder. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir. Şifa duanın neticesi değil. Belki Cenabı hakîm Rahim şifa verse fazlından verir. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. Halika hakîm daha iyi biliyor. Menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Bazen dünyaya ait dualarımızı, menfaatimiz için ahiretimize çevirir, öyle kabul eder. Her neyse, hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, hususan za'f-u aczden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır. Hastalık, böyle halis bir duanın medarıdır. Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan mü'minler de bu duadan istifade etmelidirler. On sekizinci deva Ey şükrü bırakıp, şekvaya giren hasta! Şekva, bir haktan gelir. Senin bir hakkın zayi olmamış ki, şekva ediyorsun. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var, yapmadın. Cenabı Hakk'ın hakkını vermeden, haksız bir surette hak istiyorsun gibi, şekva ediyorsun. Sen, kendinden yukarı mertebelerdeki sıhhatli olanlara bakıp, şekva edemezsin. Belki sen, kendinden sıhhat noktasında aşağı derecelerde bulunan çare hastalara bakıp şükretmekle mükellefsin. Senin elin kırık ise, kesilmiş ellere bak. Bir gözün yoksa, iki gözü de olmayan amalara bak. Allah'a şükret. Evet, nimette kendinden yukarıya bakıp şekva etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin hakkı, kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki, şükretsin. Bu sır, bazı risalelerde bir temsil ile izah edilmiş. İcmale şudur ki, bir zat, bir biçareyi, bir minarenin başına çıkarıyor. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer ihsan, birer hediye veriyor. Tam minarenin başında da en büyük bir hediyeyi veriyor. O mütenevvi hediyelere karşı, ondan teşekkür ve minnettarlık istediği halde, o hırçın adam, bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri unutup, veyahut hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar. Keşke bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarıya çıksaydım, ne için o dağ gibi veyahut öteki minare gibi çok yüksek değil deyip, şekvaya başlarsa, ne kadar bir küfran nimettir, bir haksızlıktır. Öyle de, bir insan hiçlikten vücuda gelip, taş olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak, insan olup, Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir dereceyi nimet kazandığı halde, bazı arızalarla sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadığı veya su ihtiyarı ihtiyariyle veya suy istimali ile elinden kaçırdığı veyahut eli yetişmediği için şekva etmek, sabırsızlık göstermek, aman ne yaptım böyle başıma geldi diye, Rububiyeti ilahiyeyi tenkid etmek gibi bir halet, maddi hastalıktan daha musibetli manevi bir hastalıktır. Kırılmış el ile dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Akıl odur ki, likülle musibetin, inna lillah ve inna ilayhi raji'un sırıyla teslim olup sabretsin, ta o hastalık vazifesini bitirsin, gitsin.